Hâsılı siz nerede olursanız olun, O, ilmi ve kudretiyle sizinle beraberdir. Allah, bütün yaptıklarınızı görür. Göklerin ve yerin hakimiyeti O'nundur. Bütün işler O'na götürülür. Bütün kararlar O'nun kapısından çıkar. Geceyi gündüze katar, böylece gündüz uzar. Gündüzü geceye katar, böylece gece uzar. Kalplerin künhünü O bilir. Allah'a ve Resulüne iman edin ve onun sizi emanetçi yaptığı, yönetimini size bıraktığı mallardan harcayın. İçinizden iman edip harcayanlara büyük ecir vardır. Size ne oluyor ki Rasulullah da sizi Rabbinize iman etmeye çağırdığı halde Allah'a inanmıyorsunuz? Oysa Allah sizden bu hususta kesin söz almıştı. Eğer imana gelecekseniz bu yeter. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için o Has kuluna açık açık ayetler indiren odur. Muhakkak ki Allah size karşı raûftur, rahimdir, son derece şefkatlidir, merhamet ve ihsanı boldur. Göklerin ve yerin yegâne varisi Allah olup bütün mallarınız zaten ona ait olduğu halde niçin Allah yolunda harcamıyorsunuz? Sizden